私たちの声を聞いてみましょう。 578 numaralı rivayetteyiz. Evet. Bedeviyleşmek. Ebu Hureyre Radya Anamudan şöyle demiştir. Büyük günahlar yedi tanedir. Bir Allah'a şirk koşmak, iki haksızleri adam öldürmek, üç iffetli kadınlara zina istesinde bulunmak, dört Medine'ye incret ettikten sonra bedevileşmek kölde götürüle hayat evet evet アブハライラーは、あ ب ا の言葉を言ったように、7人は、やりたいことがあります。あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ ا たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、l な a は、あなたは、あなたは、あなたは、あな ي は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた a あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな i は、a なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ l たは、あなたは、あなたは、あな e は、あなたは、e なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな e は、あなたは、 ش ْ ر ِ ك り ب ِ الله فقد ضل ضلالا بعيدا ه ر ك م الله しりくしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ ش ゃしゃ ر ゃしゃし z し e しゃきんしゃしゃし ş しゃ k ゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃし k しゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ l ゃしゃし ن しゃしゃ م ゃしゃしゃしゃしゃしゃ ا ل ل ゃしゃし ه しゃَゃしゃしゃَゃَゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしَ Allah Azza wa Jalla ヘルキムアザ Allah Azza wa Jalla シェルコシャルイセンモハカケアラハオナジャネティハランカルミシタルワーハンナーウマネザーリメイナミンアンサーオノギデジェヤアテシタルザーリメリンアスラアスラヤードンジラルヨクト a ブルアラハアザージェルデメキシェルカルデシタルンビナハラルンエンビューザルメリンエンビュー Hatta şirk koşan müşrik bir kimseye Allah Azze ve Celle cehennemi hak kılmış, cenneti de ebediyen haram kılmıştır. İkincisinde yine وَقَتْلُ النَّفْسِ Bir nefsi öldürmek, bir cana kıymaktır ki burada tabii ki hakkı olandan başkadır. Çünkü Allah Azze ve Celle 私 ل ちの名前は、私たちの名前は、私たちの ح 前は、私たちの名前は、a たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私た a n 名前は、私たち k 名前は、私た l の名 n は、私たち r 名前は、私たちの名 i は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、k たちの a 前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、r たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、s たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、i n i n d e n i たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前は、私たちの名前 n 私た l の ö d e 私、 üçüncüsü de İslam'da eğer evli iken zina etmişse yine bunun bedelini ne yapar kendi canıyla öder bunun dışında haramdır kardeşler. Sonra Ramyul、e, Muhsanet burada da、e, namuslu iftirli kadınlara zina iftirasında bulunmaktadır ki bu günahlardan büyük günahlardan yine bir tanesidir. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam、e, bulunduğu bölgeden yani bedewiken bulunduğu bölgeden Allah Hazire ve Celle ve Rasulü Hicret ettikten sonra hiçbir hiçbir、e, özür olmadan tekrar bulunduğu yere dönmesini tıpkı mürtettlik olarak sayılmıştır ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam da bunu kastetmiştir. Bir önceki dersimizde kardeşlerim. E, hicretle alakalı hükümleri söylemiş idik. Hicret kıyamete kadar baki olan bir、e, davranıştır ki fetihten sonra şey, fethi,、e, fetihten sonra hicret yoktur derken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sözü Mekke'nin fethinden sonra söylemiştir ki Mekke'nin fetihten fethinden sonra Mekke'den Medine'ye farz olan hicret artık farzlık hükmünden ne yapmıştır? Ortadan kaldırılmıştır ama nasıl ki tövbe ta ki kıyamet gününe kadar güneş batıdan doğacağı gününe kadar tövbe kapısı açık ise aynı şekilde hicret de o zamana kadar açıktır kardeşlerim. Ki eğer bir insan kendi bulunduğu beldede dinini yaşayamıyorsa daha iyi dinini yaşayabileceği yere hicret etmesi farzdır kardeşlerim. Şehalbane rahimahullah bununla alakalı olarak batıya göç eden insanların seferiyle alakalı olarak diyor ki bazıları işte batıya yani Avrupa ülkelerine göç etmeyi hicret olarak isimlendirmişlerdir ki bu da maalesef günümüzde müptela olduğumuz hatalardan bir tanesidir ki hicret asıl küfür diyarından İslam diyarına göç etmektir demiştir. シェイクアルバニー、ラ、eh ah、kaçmak Yetim malı yemek ve zina etmektir. Bunlar en büyük büyük binahlar olarak sayılmıştır. Nerede kaldım? Savaştan kaçmak, yetim malı yemek, faiz, faiz yemek. Diğer üçü de bu、e, diğer rivayetlerde、e, gelen rivayetler ki yedi tane、e, kebair sebair dediği、e, büyük binahlar yedi dediği. Evet 579. köylerde oturan kimseler. Evet. Sövbe varmızı şöyle derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Köylerde devamlı oturma. Çünkü köylerde oturan kimse ve kadirde oturan kimse gibidir. Parantezde var.、Hadis、ne diyor parantezde?、E, köylerde oturan insanlar dar bir bölgede kaldıkları için düşünce okutları <gülüyor> ve birçok kaynakları dar olur.、Kadistan'da、evet bir daha oku. köylerde devamlı oturma. Çünkü köylerde oturan kimse, kabirde oturan kimse gibidir. Köylerde oturan insanlar dar bir bölgede kaldıkları için düşünce tutukları ve bilgi kaynakları dar olur. Evet, dar olur. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Tevben radiyallahu anhu'dan gelen rivayette köylerde oturmayın diyor. Çünkü köylerde oturan kimse tıpkı kabir ehli gibidir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Burada da kardeşlerim kelime olarak kufur diye bir kelime geliyor ki burada burası insanlardan uzak bir yer parçası olup oraya çok nadir kimselerin uğradıkları yer olarak. Yani dağın başına çıkar insan tek başına veya 3-5 kişi oturur ya aslında kastedilen budur. Bunlar diyor dirilerin, diri kimseler yanında tıpkı ölü kimseler gibidir.、Çünkü、sanki onlar... kabirde gibidir, diyor. Allah Resulü aleyhissalatu、e, ves selam. Evet. Şimdi kardeşlerim,、e, oralarda oturan kimseler, yani insanlardan çok uzakta, hiç kimsenin doğru dürüst uğramadığı yerlerde oturan kimseler, aynı ilimden yoksun ölü kimseler gibidirler. Çünkü dinlerinden uzak kalmaları, yani ilimden uzak kalmaları, onların dinde cahil kalmalarına、e, sebep olur ki, Bunlar hakkında denilir ki cahil kimse yani ilimden uzak olan cahil kimse her ne kadar defnedilmese de ölü kimse mesabesindedir. Onun evi kabir, elbisesi de kefen denilmiştir. Bu cahil kimse için söylenmiştir. Yani cahil kimse her ne kadar toprağın altına defnedilmese de onun evi kabir, elbisesi de kefendir. Bu kimdir? Cahil kimse. kimsedir. Evet、e, ki Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinden de bahsederken diyor ki, bu kad ahseni bi id achrani min esijini Rabbim diyor beni hapishaneden çıkartarak bana isanda bana lütfda bulunmuştur wajah abikum min el bedwi. Çünkü onlar nereden geliyor kardeşleri? Badiyeden yani、e, uzak köy yerinden geliyordur. Yusuf Aleyhisselam'ın kışasında geçtiği gibi kardeşlerim bunun gibi rivayetlerde de Allah Rasulü ve dolayısıyla dinimiz köylerde yalnız başına veya üç beş kişinin olduğu ilimden irfanından uzak yerlerde yaşamayı ne yapıyor? Dinimiz yasaklıyor insanların içerisinde yani şehirlerde insanlarla iç içe yaşamayı her zaman için dinimiz teşvik etmiştir. Et、evet, 580 Kanlı kenarlarındaki yaylada oturmak. Şuraif demişti ki, Hazreti Ayşe'ye hadi yallah hamha, çöle çıkmak konusunda soru sorular. Peygamber salallahu ala vesileleri ki çöle çıkarmaydı dedi. Hazreti Ayşe hadi yallah hamha da çöle dedi. Evet, şu akarsuların olduğu yerlere çıkardı. Evet, daha önceki hasta ziyareti ile alakalı rivayette Allah Rasulü Aleyhissalatuh Ssalem çölde yalnız başına veya bir dere kenarında. Yalnız yaşayan, başına yaşayan bir bedevi de bedevi dahi hastalığından dolayı ne yapmıştı? Ziyaret etmiştir Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam. Evet 583.、E, İşlerde sabır ve al başlıdır. Evet bu çok önemli güzel bir rivayet kardeşlerim inşallah can kolayla dinleyin. Biraz uzun. Hasan Basri Allah'ın rahmeti uzun anlatıyor. Bir adam vefal ettiğinde geriye bir oğlu ile bir azaptlı köresini bırakmıştı. Ölürken azaptlı köresine oğluna bakmasını vasıtedi. Azaptlı kölesi çocuğu yetiştirdi. Evlendikçe an ulaşıncaya da onu evlendirdi. Çocuk azaptlı köleye ilim öğrenmek için yola çıkacağım, beni hazırla dedi. O da onu hazırladı. Onun üzerine genç bir alimle gidip. Ondan ilim öğrenme istedi. Alim ona şöyle dedi: Sen evime, evine gitmek istediğin zaman bana haber ver. Ben de sana en önemli şeyleri öğreteyim. Genç, evime gitmek için hazırlandım. Haydi bana öğret dedi. Alim Allah'tan kork, sabırlı ol ve acele etme dedi. Hasan basi Allah'tan diyor ki: İşte bütün hayır burundadır, buradadır. Nihayet genç, törük geldi. Neredeyse üç şeyden ibaret olan tavsiyeleri unutacaktı. Memleketine geldiği zaman hayvanından indi. Evine geldiğinde karısı uyuyordu. Aynı odanın diğer kenarında da başka bir adam uyumaktaydı. Kendi kendine dedi ki Allah'a yemin ederim ki bunu ne bekliyordum ne de istiyordum. Sonra hayvanına döndü. Kılıcını almak ve Karısıyla uyumakta olan adamı Öldürmek isteyince içinden Allah'tan kork Sabırlı ol ve acele etme Dedi ve eve döndü Adamın başında dikilerek Ben bunu beklemiyordum Dedi tekrar bineğine Döndü kılıcını aldığı zaman Yine alimin tavsiyesini Hatırladı yine eve geldi Adamın baş ucunda beklerken Bu defa adam uyandı Adam uyanınca ...onun azatlı köle olduğunu anladı. Ve hemen sarılarak... ...adamı öptü. Adam gence... ...benden ayrıldıktan sonra ne yaptın? Nelerle karşılaştın? ...diye sordu. Genç, Allah'a yemin ederim ki... ...senden ayrıldıktan sonra... ...çok büyük hayır elde ettim. Vallahi pek çok hayırlar kazandım. Ben bu gece... ...kılıçla senin kellen arasında... ...üç defa gidip geldim. Ama... Kazandığını bildim. Seni öldürmeme engel oldu dedi. Evet. İlginç bir rivayet değil mi kardeşler? İşte cahillikle alimliğin arasındaki çizgi bu kardeşler. Eğer bu kimse cahil bir kimse olsaydı hemen orada azattı kölesini ve hanımını ne yapardı? Hemen öldürür verirdi. Ama kendi katındaki ilim sayesinde ne yaptı? Böyle bir günaha düşmekten kendisini korudu. İşte ilim böyle bir şey kardeşlerim. Gerçekten çok güzel、e, bir rivayet.、Şimdi、Rivayete buyurun. Aslında hocası talebesine gideceğim dediğinde bu üç nasihat ettiğinde daha zamanı değil otur beklemiş. Evet.、Ya. Ee, rivayetimize dönecek olursak kardeşler,、e, bab başlığımız neydi? İşlerde sabır ve ağır baş. Evet, yani acele etmeme. Bir şeyde kardeşlerim,、e, tesebbüt etme, teenniyle davranma. Çünkü Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem teenni rahmandandır. Acele etmek ise nedir? Şeytandandır buyuruyor. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem aslında bir yerde rivayetin bize anlatmak istediği、e, ki bab başlığıda bunu gösteriyor. İşlerde acele etmeme, o işi güzelce araştırma ve teenniyle yani güzelce işi araştırdıktan sonra hareket etmeme ile、e, alakalı. Kir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اَتُواَدَتُ ف۪ي كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا ف۪ي عَمَلٍ آخِرَةٍ Her işte teenniyle davranmak vardır, yavaş davranmak vardır. Ancak ahiret ameli nedir? bundan misnisnadır buyuruyor. Allah Resulü Selam Ebu Davut'ta gelen、e, rivayette çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır işlerinde acele edin çünkü ne yapabilir? Şeytan sizi o konuda、e, alıkoyabilir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi、e, rivayetimize dönecek olursak bir adamdan bahsediyor rivayette. Bu adam ölüyor ve ölürken bir oğlu, bir de bir kölesi var ve kölesine diyor ki ben oğluma yani küçük oğlu henüz buluğa ana ermemiş oğlunu vasiyet ediyor ve onu güzelce terbiye etmesini ve terbiyesini de güzel yapmasını vasiyeti olarak söylüyor. Hakikaten köle de çocuğu güzel bir şekilde belli bir yaşa kadar büyütüyor. E, terbiye ediyor. Hatta belli bir yaşa geldiği zaman ne yapıyor? Onu güzelce、e, evlendiriyor ve çocuk belli bir seviyeden sonra diyor ki ben ilim öğrenmek istiyorum. Beni gönder dediğinde onu güzelce gönderiyor ve、e, alime yanına、e, gidiyor ki burada da kardeşlerim alimlerle istişare etme ve oradan onlardan faydalanmanın bir gerekliliği. vardır ki alimin ulemanın dindeki yerini gösteren rivayetlerden bir tanesi ki çocuk ne yapıyor ilmi bir alimin dizleri dibinde、e, alıyor ki ilim böyle elde edilir sonra zaten alimden aldığı vasiyetle ilimle kendi hayatını ve、e, hanımının ve aynı zamanda kendisini yetiştiren azatlı kölesinin hayatını o ilimle sayesinde、e, kurtarıyor sonra alim diyor ki Eğer diyor,、e, gitmek istersen, çünkü çocuk evli, ailene geri dönmek istersen, söyle diyor, sana bazı şeyler öğreteceğim diyor. Ki burada da kardeşlerim, bir alemin、e, a, e, talebesiyle yardımlaşması ve ondan sorması vardır ki, Allah Azze ve Celle bununla alakalı, yani、e, e, taliple alakalı, öğrenciyle alakalı, فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız ne yapın? İlim ehline yani alimlere sorun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Daha sonra çocuk diyor ki alim olan hocasına artık diyor benim gitme vaktim geldi. geldi öyleyse bana başlı şeyler öğret dediğinde alim ona üç tane altın vasiyette buyuruyor, söylüyor, vasiyette bulunuyor. Birincisi ittakillah Allah'tan kork.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 Cevam yani kelim dediğimiz yani az bir ifadeyle az sözle çok mana ifade ettiği gibi alim de o kadar akıllı birisiymiş ki bu üç sözle hakikaten çok büyük bir nasihatta bulunuyor ala bilenem. Daha sonra kardeşlerim、e, yani üç tane söz unutulması pek mümkün olmayan şey Allah'tan kork sabret ve ne yapma acele etme. Şimdi kardeşlerim, az bir şeyle amel etmek, unutulan veya amel edilmeyen çok şeyden çok daha hayırlıdır. Çünkü hadisi, rivayette ki dinimiz şunu emreder, az da olsa amellerin en hayırlısı nedir? Az da olsa sürekli olalıdır. O yüzden tutulan az bir vasiyet, yani az bir şey, tutulmayan ve unutulan çok şeyden amel edilmeyenden nedir? Çok daha hayırlıdır. Hayırlıdır ki alim de ne yapıyor? O az bir şeyle hakikaten birçok、e, hayrı murat ediyor ki az bir şeyle unutulmayan bir şeyi vasiyet etmiş oluyor. Delikanlı ailesinin、e, yanına geldiği zaman altından, devesinden neyse bineğinden aşağı iniyor. Eve vardığı zaman daha sonra hanımının yani aynı yerde evinde veya bir köşesinde Bir erkeğin uyuduğunu görüyor. Hemen bineğine gidiyor ve ne yapıyor? Kılıcını alıyor. Ne yapacak adamı öldürecek. Daha sonra diyor ki ben neden bekliyorum ve ne, yapar, ne yapıyor? Hemen kendisini öldürmekten alıkoyuyor ve hocasının kendisine vasiyet ettiği Allah'tan kork, sabret ve acele etme vasiyetini hatırlıyor hemen. Ondan sonra ne yapıyor? Kılıcı yerine koyuyor. Ama bir taraftan içi içini yiyor. Yani yapacak bir şey yapmak istiyor. Nefis zorluyor. Ama ilim ne yapıyor onu? O kötü davranıştan engel oluyor. Ve hocasının kendisine vasiyet ettiği üç şeyi hatırlatıyor. Allah'tan kork. Niye? Çünkü adam öldürmek nedir? Basit bir olay değil. Sabret ve acele etme. Ve ne yapıyor? Ee, geri duruyor. Ve bu olay üç kere devam ediyor. Yani adam üç kere onu öldürmeye delikanlı onu öldürmeye ne yapıyor niyet ediyor. Üç kere bineğinin yanına gidip gidip geliyor kılıcı alıyor bırakıyor kılıcı alıyor bırakıyor. En sonunda ne yapıyor adamın başına geldiğinde adam uyanıyor sarılıyor şey yapıyor ki kendisini yetiştirip büyüten evlendiren ve ilim etmek için gönderen kendi azatlı kölesi olduğunu görüyor. Ve köle ona diyor azattı köle. Ne yaptın? Benden sonra ne yaptın? Vallahi diyor öyle hayra ilindiğim ki öyle bir hayra ilme elde ettim ki bu ilim diyor seni ve kendimin öldürülmesine ne yaptı? Engel oldu diyor. İşte ilim böyle bir şey kardeşlerim. Hem ki insanın kendisini helak etmesini önlediği gibi hem de bir başkasını helak etmesine ne yapıyor? Önliyor kardeşlerim. Düşünün. Allah Azze ve Celle. Hiçbir Müslümanın, hiçbir insanın başına vermesin. İslam'da lian li dediğimiz lanetleşme diye bir mesele vardır. Bu nasıl gündeme gelir? Allah korusun bir insan kendi hanımını zina ederken görürse ne yapar? Gider kadıya şikayet eder. Eğer hiçbir dört、e, tane şahit getiremezse gider kadıya şikayet eder. Eğer kadın da zina ettiğini itiraf etmez ise... Kadının önünde yani mahkemenin hakimin önünde üç kere ben zina etmedim, ben yapmadım, ben yapmadım. Dördüncüsü de Allah'ın laneti benim üzerime olsun ki ben böyle bir şey yapmadım diye yemin eder lanetleşir. Kocası da aynı şekilde ne yapar? Ben gördüm, gördüm, gördüm diye üç kere yemin eder. Dördüncüsü de Allah'ın laneti benim üzerime olsun ki ben gördüm diye yapar yemin eder. Ve hakim hiç kimseye hiçbir şey yapmadan sadece. Karı ile kocanın arasını ayırır. Çünkü kadın ne yapamıyor? İtiraf etmiyor. Ve erkeğin de kendisiyle beraber getirebileceği dört tane şahidi olmadığı için hiçbir şey ispat edemez. Ve ne yapar? Sadece karı ile kocanın arasını ayırır ki lanetliştikten sonra bu gündeme gelir. Olay bu şekilde kapanır, ahirete kalır. Ama... Bu hükmü bilmeyen bir insan Allah korusun hemen bu delikanlının uğrayacağı akıbete uğrar mı kardeşlerim? İşte bu bir ilimdir kardeşlerim. O yüzden ilmin değeri buradan kaynaklanıyor. İlim hem insanın kendisini helak etmekten koruduğu gibi başkalarının da helak olmasını korur kardeşlerim. Allah hepimize faydalı ilim versin. Az da olsa amel edebileceğimiz ilmi hepimize verir. E, nasib eylesin inşallah demek ki kardeşlerin burada yumuşak da olmayı yani işlerde acele etmemeyi yumuşak olmayı ve Allah'tan korkmayı e, söyleyen e, şeylerden bir tanesi ve rivayete baktığımız zaman alimlerden faydalanmanın ve onlara danışmanın gerekliği alimlerin görüşlerinden dışarı çıkmamak ve yine onlardan nasihat istemek ve yine ilim amel itmek etmek için öğrenilir Kesinlikle ve kesinlikle övünmek için veya birileriyle tartışmak için kesinlikle ilim öğrenilmez kardeşlerim. İlim öğrenmenin birinci şartı nedir? Onunla amel etmek için ilim öğrenilir. Birinci şey bu ki ondan sonra zaten eğer Allah'tan korkarsanız Allah size öğretir kardeşlerim. Ki bundan sonra ne yapar? İlim gündeme gelir ki Allah'tan korkun Allah size öğretiyor buyuruyor Allah'a. ありがとうございます。 Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bunlar hangi huylardır? Peygamber, bunlar yumuşak huyluluk ve haya, parantez için utanma duyurusudur,、evet. buyurdu. Dedim ki, bu huylar bende eskiden beri mi var, yoksa yeni mi bulunuyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eskiden beri buyurdu. Ben de, beni sevdiği iki ahlak üzerine... üzere yaratan Allah'a hamd olsun dedim. Evet, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Şej、e, Abdul Kayse diyor ki, sen de diyor Allah Azze ve Celle'nin sevdiği iki tane ahlak vardır. Ben dedim ki o ikisi nedir? Allah'ın Rasulü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Helm ve Hayadır. Kardeşlerim、e, Helm kelimesi E, acele etmeme, işlerde、e, tesebbüt etme manasına geldiği gibi akıl ve e, zalime e, karşı mukaveme yapmada, karşılık vermede acele etmeme, affetme manalarına da、e, geliyor ki hayada belli zaten. Ondan sonra bu kendi Daha önce mi vardı yoksa yeni elde ettiğim bir şey mi diye sorduğunda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bilakis bu sen de eskiden beri olan bir şeydir dediğinde、Eşec、Abdül Esheç Abdül Kayıs diyor ki beni bu iki Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bu iki hasletle ahlakla yaratan bunu benim tabiatımda var eden Allah'a hamd olsun diyor、Eşec、Abdül Esheç Abdül Kayıs. アッハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ teenni, acele etmemektir. Evet, şimdi kardeşlerim、e, ard arda bu iki rivayeti、e, getirmesinin bir sebebi var İmam Bukhari rahimahullah'ın. Birinci hadiste ki bu、e, lataif dediğimiz lütuf,、e, güzellik dediğimiz şeyden birinci rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelen rivayette sende iki ahlak var diyor. İkincisi de ise nedir? Sende iki Huy haslet vardır diyor Allah Rəsulü Səlem. Birincide yine helim dediğimiz yumuşaklık, ikincide de rivayette el enaeh dediğimiz yani işlerde tesebbüt etme, acele etmeme, acele davranmamadır. Şimdi Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam çoğu zaman yaptığı gibi sahabelerine karşı bu tür övgülerde bulunuyor. Şimdi bunun bazı şeyi sebebi vardır ki. Eğer Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu nübüvvetten söylemişse peygamberliğim gereği olarak söylemişse nedir? Bu bir vahidir ki vahyen gizlenmesi nedir? Câiz değildir. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle bir şey mümkün değildir. Yani eğer söylemişse bu vahî ile Allah'ın emri azze ve cennî ile söylenilmiş bir、e, sözdür ya da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ondan öğrenmiş ve buna da ne yapmıştır? Ona öğretmiştir ki haber vermiştir ki bu haslete bu ahlak üzerine ne yapsın, devam etsin. Yani bu ikin ki ahlaki bu iki hasleti bırakmasın. Bizler ne de bu ne yapmıştır? Vasiyet olarak gelmiştir. Yani yumuşak olma, yumuşak davranma, sözde ve davranışta yumuşak olma ve işlerde iş yaparken bir şeye hüküm verirken veya bir meseleyi araştırırken ne yapma? acele etmeme, terniyle、e, hareket etme ki sahabede ne diyor? Önemli bir nokta Allah Azze ve Celle'nin sevdiği iki haslet, iki ahlak, iki huy diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Helim dediğimiz yumuşak olma, sözde ve amelde yumuşak davranma ve、e, acele işlerde acele etmeme bir nevi sabretme. Evet 586 Süsenem. Eşitci aktif kalsa şöyle buyurdu. Gerçekten sen de Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Bunlar hilme ve temin. Evet, biraz önceki rivayetin e, aynısı. E, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi birçok kere sahabelerin yüzüne karşı onların metedici sözlerde bulunmuştur. Eğer herhangi bir fitneden korkulmaz ise ne yapılır? Bunu yapmak caizdir. Evet 588 587 herhalde、e... Burada yok 588 hocaman devam edelim Evet İbni Abbas'tan Radya Allah'ın devam edildiğine göre şöyle demiştir Eğer bir daha başka bir daha azdımuk yapıp ölmeseydi ölmeden param parti edilecekti. Evet. Kardeşlerim bu tıpkı、e, muhakkak ki haklar ehline teslim edilecektir. Yani her hak sahibi hakkını、e, alacaktır. Öyle ki boynuzsuz koç yarın kıyamet günü boynuzlu koçtan ne yapacaktır? Hakkını alacaktır. Bu rivayette de Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer bir dağ Bir daha zulmetseydi muhakkak azgınlık eden ne yapardı? Ee, paramparça olurdu. Yerle düz ve yerle bir olurdu diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da azgınlık, haddi aşma ve zulüm manalarına gelmektedir. Bugün ne olursa olsun eğer dünyada birine zulmetmişseniz, birinin malını almışsanız muhakkak kıyamet günü ne yapılacaktır? Onun kısası, hakkı. Alınacaktır. Evet. 590, 589 herhalde、e, daha önce anlattığımız bir rivayetti. Bu zayıfların cennete girmesi ile alakalı rivayet mi? 589? Evet. Onu da okuyalım çünkü daha önce şerrettiğimiz bir、e, hadisti. 589'u 589. 589 okuyalım çünkü daha önce şerrettik sadece bir hatırlama bağından. Sonra 590'a geçeceğiz. Ebu Hurevle radiyallahu anh. Radiyallahu anh. Rıva edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu, sallallahu anh. Şöyle buyurdu. Cennet ve cehennem aralarında tartıştılar. Cehennem dedi ki Kibirliler ve zorbalar benim içime girerler. Evet. Cennet de dedi ki Zayıflar ve fakirler de benim içime girerler. Allah da Cehenneme sen benim azabımsın. Seninle dilediklerime azap ederim buyurdu. Cennetle sen de benim rahmetinsin. Seninle dilediğime merhamet ederim buyurdu. Evet 590 Yavuz Hocam. Bunu daha önce şerh etmiştik o yüzden geçtik. Stosser.、İşte、Stosser. Şu iş, üç kimse sorgusuz, soğusuz cehenneme girecektir. Bunlar bir, İslam toplumundan ayrılıp da İslamın kurallarını uygulayan idarecisine isyan eden ve o hal üzerine ölen kimse. İki, efendisinden kaçan erkek veya kadın köle. Üç, geçimini temin etmek için gurbete çıkmış bir adamın üstünlük dışarıya çıkan karısı. Yine üç kimse de sorgulu suasız cehennem, cehenneme görecektir. Bir, büyüklük ve izzet sıfatlar hakkında Allah'a ortaklık iddia eden kimse. İki, Allah'ın emrine karşı içinde şüphe taşıyan kimse. Üç, Allah'ın rahmetinden ümidini kesen kimse. Evet kardeşlerim, üç kişi vardır ki sorgusuz ne yapar? Cehenneme atılır diyorum. Birincisinden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاءَ Yani bu üç kimse nedir? Helak olan kimselerdendir. Birincisi açıklarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاءَ Yani Müslümanların cemaatinden ayrılan, uzaklaşan kimsedir ki、e, İbnül Hacer Rahimullah bunu anlatırken cemaatten kasıt Müslümanların cemaatidir. Yani onları terk ederek mürted hükmüne gelen kimsedir demiştir. Ve yine、e, imama yani、e, Müslümanların imamına, halifesine aykırı、e, isyan eden, Müslümanların imamına isyan eden kimsedir ki bu da nedir? Sorgusuz, sualsiz cehenneme atılan kimselerdir ki bu da asi olarak eğer ölürse budur. Yine kardeşlerim 私たちは、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あ م たの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、 Burada cemaatten ayrılma nedir? Mürtet olarak Müslümanların cemaatinden ayrılma ve Müslümanların imamına da ne yapma? İsiyan etmektir. Onların, onun emrine karşı gelmekdir. Ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Efendisinden、e, kaçan kadın veya erkek köle yine bu şekilde dir buyuruyor Allah Rasulü Selam. Ve yine bahsederken bir kimse geçimi için dışarı çıkmıştır koca,、e, kocası. Kadın da onun yokluğunda ondan sonra süslenerek, püslenerek ne yapar? Veya ziynetini diğer yabancı erkeklere göstererek evin dışına çıkması veya dışarıda bulunması yine nedir? Ee, ki bu fesat ve、e, fitne getiren bir meseledir ki bu da sorgusuz, sualsiz cehenneme girecek kimseler arasındadır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de gelen rivayette Bir Müslümanın kanı ancak şu üç şekilde helal olur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kana kan yani öldürülmüş bir kimse yine öldürülür. Zina eden、e, evli ise、e, öldürülür ve yine cemaati terk, edi,、e, cemaati terk edip dininden ayrılan yani mürted olan kimse ne yapılır? Öldürülür buyuruyor Allah Resulü vesselam. Sonra yine diğer üç kişiden sorgusuz sualsiz. Cehenneme atılan üç kişiden bahsediyor. Diğer üç gruptan bahsediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki kibirle alakalı, izzetle alakalı yani kibirlenenler. Kibir neydi kardeşlerim? Gelen hakkı kabul etmemektir. Bu hakkı kabul etmeyen kimsenin yine cehenneme sorgusuz, sualsiz cennet,、e, cehenneme gireceğini söylüyor. Ve yine ikincisi, وَرَجُلُنْ شَكَّ فِي اَمْرِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin emrinde şüpheye düşen kimsedir ki Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde اَفِ اللّٰهِ شَكْقُنْ فَاتَرِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ gökleri ve yeri yoktan yaratan gö gökleri ve yeri yoktan var, var eden, yaratan Allah hakkında mı şüpheye düşüyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Kim böyle bir şüpheye düşerse sorgusuz, sualsiz cehenneme atılır. Ve yine اَلْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Çünkü Allah Azze ve Celle、e, Yusuf suresinde اِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın diyor rahmetinden ancak ve ancak kafir olan bir topluluk ümidini keser buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim rivayetin birinci kısmında helak olan yani Cehenneme giren üç kimseden bahsederken birincisi nedir? Cemah'ten ayrılan ve mürtet olan kimse ve onun imamına asi gelip isyan edip o şekilde ölen kimse, efendisinden kaçan ölü ve, erkek veya kadın köle, daha sonra kocası evinde yokken veya çalışmak için dışarı çıkmışken veya yolculuk esnasındayken. Zinetti gösterip dışarı çıkan ifzadeden fitne yapan、e, kadındır diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Diğer üç kısımdan bahsederken de kibirlenen yani hakkı kabul etmeyen ve daha sonra da Allah Azze ve Celle'nin emrinde şüphe eden ve yine Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ümidini kesen kimse nedir? Sorgusuz cehenneme giren kimsedir diyor. Allah korusun kardeşler. Evet, 591. Abdullah Aziz'in babasından rivayet edildiğine göre Peygamber salallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah her günahın cezasını kıyamet katı erkekleri veriyor. Evet, dilerse, değil mi? Ancak şu üç günahın cezasını sahiplerine mutlaka vermeden önce verir. Bunlar zulmetmek ve azgınlık yapmak, anne babayı isyan etmek, akrabalarla risk etmek. Evet. Allah Azze ve Celle istediği günahı ne yapar? Kıyamete kadar geciktirebilir. Allah Azze ve Celle dilerse. Yani sahibine ceza vermeyi ne yapabilir? Kıyamette erteleyebilir. Dilerse Allah Subhanehu ve Teala. Ancak diyor üç şey vardır ki Allah Azze ve Celle ölümünden önce muhakkak onun cezasını ne yapar? Dünyadayken verir. Fakat、e, akrabalık bağını kesme sebebiyle belaya uğramak ahiret belasını da uzaklaştırmaz kardeşlerim. Yani bundan dolayı her ne kadar dünyada belaya, musibete, sıkıntıya uğranılsa bile bu onun ahirette、e, kefareti olduğu manasına gelmez. Ki Allah Resulü aleyhissalatu、e, vesselam bunları sayarken zulümdür diyor. Çünkü düşünün zulümle alakalı Allah Azze ve Celle mazlumun duasını kabul edeceğine dair vaatte bulunmuştur. Mazlum olan, zulme uğrayan kimse, kafir kils bir kimse bile olsa, Allah Azze ve Celle onun duyasını kabul edeceğini vaat ediyor kardeşlerim. Yine okul oku vali değin anne babaya karşı gelmeyle alakalı biliyorsunuz dersimizin ilk başlarında anlattığımız mesele yine cezası dünyadayken ölümünden önce verilen ee, cezalardır ki ondan sonrada nedir? Katia al rahim. Yine akrabalık bağlarını kesmek de Allah Azze ve Celle'nin daha dünya dayken ölümden önce verdiği cezalar arasındadır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatuhu ve Selam. Allah Azze ve Celle bunlardan bizi berey buyursun kardeşlerimiz. Ne zulmeden ne de zulme uğrayan kullarından bizleri eylemesin inşallah. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan baatlı da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 アンチェ・ナスイヴァイ・レ・スン、ジャハンナ・メン・デン・ブズ・ウザカイ・レ・スン。